Kitabın adı beni bu güzel havalar mahvetti yazarı Orhan Veli türü şiir kitabı 79 sayfa. Kız kardeşi Füruzan yol yapanın yıllarca sakladığı ve klasik bantlardan da önceki bir teknikle tele okuduğu bu kayıtlarda Orhan Veli en beğendiği 22 şiirini seslendiriyor. Bir dost ortamında kaydedilen bu şiirler ölümünden bunca yıl sonra Orhan Veli hayranları için gün ışığına çıkıyor başlıyorum İlk şiir güzel havalar eski bir şiir güzel havalar beni bu güzel havalar mahvetti böyle havada istifa ettim evkaftaki memuriyetimden tütüne böyle havada alıştım böyle havada aşık oldum eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti dipnot bu güzel Beni bu güzel havalar mahvetti. Nisan 1940, parantez içinde garip bir 1941. İkincisi, anlatamıyorum. Bu da romantik bir şiir. Anlatamıyorum. Parantez içinde moro romantiko. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Nisan 1940, parantez içinde garip bir 1941. Üçüncüsü Sakal diye bir şiir, aynı zamanda. Sakal. Hanginiz bilir benim kadar karpuzdan fener yapmasını? Sedefli hançerle üstüne gül cemal resmi çizmesini, Beyit düzmesini, mektup yazmasını, yatmasını, kalkmasını, bunca yılın halimesini hanginiz bilir benim kadar memnun etmesini? Değirmende artmadık biz bu sakalı. Temmuz 1941 Parantez içinde gülüşmeler Buna Oktay parantez içinde rifat fena halle içerledi. Ben her şeyi oradan indiriyorum sanki. O zamanlar karpuz alıyor yedek subay alayında gizlice. Hanginiz bilir diyordu karpuzun içini yiyip benim gibi Orhan'a kabuğundan fener yaptığımı. Parantez içinde gülüşmeler. Sıradaki tren sesi. Bu sevdiğim şehirlerden biri. Tren sesi. Garibim. Ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde. Ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Sonra yolculuk. Yolculuk. Rıfkı Melül Meriçe. Ne var ki yolculukta? Her sefer ağlatır beni. Ben ki yalnızım bu dünyada. Bu sabah kızıllığında. Dipnot 1. Yola çıkarım uzun köprüden. Yaylının atları şıngır mıngır Arabacım on dört yaşında Dizi dizime değer bir tazenin Çarşaflı ama hafif meşrep Gönlüm sen olmalı değil mi? Nerede? Söyleyin ne var bu yolculukta? Sonra Gider Ayak Gider Ayak Handan, hamamdan geçtik Gün ışığındaki hissemize razıydık Saadetinden geçtik Ümidine razıydık. Hiçbirini bulamadık. Kendimize hüzünler icat ettik. Avunamadık. Yoksa biz, biz bu dünyadan değil miydik? Parantez içinde ülkü 1-1-1945. Sonra İstanbul Türküsü diye bir şiir. İstanbul Türküsü. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum.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 El konuşur, sevişirmiş bana ne? Dipnot kavuşur, sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu tarifsiz kederler içindeyim. Parantez içinde ülkü 1-2-1945. Sonra denizi özleyenler için diye bir şiir. Denizi özleyenler için.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 Dipnot İstrid Neydi o deli gibi gidişimiz? Ben beyaz köpüklerle açıklara. Köpükler ki fena kalpli değil. Köpükler ki dudaklara benzer. Köpükler ki insanlarla sinâları ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarımda. Allı pullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı. Ben yıllardır denize hasret. Parantez içinde bakar bakar ağlarım dipnot bu düzeyi sonradan kaldırmış olmalı parantez içinde aile nisan 1947 ayrım sonu sayfa 28 ayrım 3 sayfa 29 cımbızlı şiir ne atom bombası ne Londra konferansı bir elinde cımbız bir elinde ayna umurunda mı dünya şimdi Dalgacı Mahmut Dalgacı Mahmut İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezseniz kim diker Ben dikerim Dalga geçerim kimi zamanda O da benim vazifem Bir baş düşünürüm başımda Dipnot Kayıttaki atlama yüzünden başımda işitilmiyor. Bir mide düşünürüm midemde. Bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem. Parantez içinde yaprak 1-3-1949 Gene küçük bir şiir. Vatan için. Vatan için. Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük. Kimimiz notuk söyledik. Parantez içinde varlık 1-8-1946. Şimdi de bambaşka tarzda kısa kısa bir şiir. Adı Pireli Şiir. Bir başka adı da Bozuk Düzen. Dünyanın bugünkü halini anlatıyor. Bozuk Düzen, Pireli Şiir. Bu ne acayip bilmece, ne gündüz biter ne gece. Kime söyleriz derdimizi, ne hekim anlar ne hoca. Kimi işinde gücünde, kiminin donu yok kıçında. Ağız var, burun var, kulak var ama hepsi başka biçimde. Kimi peygambere inanır, kimi saat göstek donanır. Kimi katip olur, yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir. Kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya seyrine, karı hesabına geceleri, Gündüzleri baba hayrına. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. Yedi nüfuslu haneye Üç buçuk tayın yetecek. Karışık bir iş ve selam. Deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne? Bir sürü ipe sapa gelmez kelam. Parantez içinde varlık 1-7-1946 Parantez içinde dinleyicilerden biri çok güzel, fevkalade. Sonra İlizyon. İlizyon. Eski bir sevdadan kurtulmuşum. Artık bütün kadınlar güzel. Dipnot. Kayıtta atlama olduğu için kadınlar güzel işitilemiyor. Gömleğim yeni. Yıkanmışım. Tıraş olmuşum. Sul olmuş. Bahar gelmiş. Güneş açmış. Sokağa çıkmışım. İnsanlar rahat. Ben de rahatım. Mart 1940. Parantez içinde ses. 1 4 1940. Sonra Tahattur diye bir şiir. Tahattur. Parantez içinde. anlımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Dipnot ilk iki dizeye kayıtta kaybolmuş ya da şiire sonradan Orhan Veli eklemiş. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın nasıl unuturum seni ben vesikalı yarim temmuz 1940 parantez içinde küllük 1 9 1940 söz gelir söz aynada başka güzelsin yatakta başka aldırma söz olur diye tak takıştır sür sürüştür inadına gel piyasa vakti mahallebiciye Söz Olurmuş Olsun Dostum Değil Misin Şubat 1941 Parantez içinde Garip Bir 1941 Sere Serpe Diye Bir Şiir Sere Serpe Uzanıp Yatı Vermiş Sere Serpe Entarisi Sıyırılmış Hafiften Kolunu Kaldırmış Koltuğu Görünüyor Bir Eliyle De Göğsünü Tutmuş İçinde kötülüğü yok, biliyorum. Yok, benim de yok ama olmaz ki. Böyle de yatılmaz ki. Parantez içinde varlık 1-9-1946 Galata Köprüsü Dikilir köprü üzerine keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker sıya sıya. Kiminiz midye çıkarır dubalardan. Kiminiz dümen tutar mavnalarda, Kiminiz çımacıdır halat başında, Kiminiz kuştur uçar şairane, Kiminiz balıktır pırıl pırıl, Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra, Kiminiz bulut havalarda, Kiminiz çatanadır kırdığı gibi bacayı, Şıp diye geçer köprünün altından, Kiminiz düdüktür öter, Kiminiz dumandır tüter, ama hepiniz, hepiniz, hepiniz geçim derdinde. Bir ben miyim keyif ehli içinizde? Bakmayın, gün olur, ben de bir şiir söylerim belki sizlere dair. Elime üç beş kuruş geçer, karnım doyar benim de. Parantez içinde varlık bir beş bin dokuz yüz kırk yedi. Sonra Hürriyete Doğru diye bir şiir. Hürriyete Doğru Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti, Gideceksin, gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı, sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, Parantez içinde kayalıklardaki mezarlarında dipnot bantta atlama var ya da Orhan Veli bu diziyi sonradan eklemiş. Birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda deniz kızları mı dersin kuşlar mı dersin bayramlar seyranlar mı dersin şenlikler cümbüşler mi gelin alayları teller duvaklar donanmalar mı Hey. Ne duruyorsun be at kendini denize geride bekleyenin varmış aldırma görmüyor musun her yanda hürriyet yelken ol kürek ol dümen ol balık ol su ol git gidebildiğin yere parantez içinde aile Ekim 1947 sonra karşı karşı gerin bedenim gerin doğan güne karşı Duyur duyurabilirsen elinin kolunun gücünü ele güne karşı. Bak dünya renkler içinde bu güzel dünya içinde sevin sevinebilirsen insanlığın haline karşı. Durmadan işleyen saatlerde dişli dişliye karşı. Dişlilerin arasında güçsüz güçlüye karşı. Herkes bir şeye karşı. Küçük hanım yatağında uykuda rüyalarına karşı. Gerin bedenim gerin doğan güne karşı. Parantez içinde aile Ekim 1949. Güzel kuyruklu şiir. Kuyruklu şiir. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta. Benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani böyle kuyruk sallamak Tanrının günü. Parantez içinde yaprak 15 12949. Şimdi ciğercinin kedisinden sokak kedisine cevap. Cevap. Ciğercinin kedisinden sokak kedisine. Açlıktan bahsediyorsun. Demek ki sen komünistsin. Demek bütün binaları yakan sensin, İstanbul'dakileri sen, Ankara'dakileri sen, sen ne domuzsun sen. Parantez içinde yaprak 15.1.1950 Kitabe-i Sengi Mezar 1 Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, dipnot, ilk sözcük kayıtta anlaşılmıyor, nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. Tipnot ayakkabısı. Anmazdı ama Allah'ın adına günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Ankara Nisan 1938 parantez içinde insan 1-10-1938 ayrım sonu sayfa 57. Ayrım 4 sayfa 59 Orhan Veli'nin Karagöz Oynatması Parantez içinde önce Karagöz'ün başında daima söylenen bir semainin kayıtta sadece son kelimesi işitiliyor. Sonra Hacivat Perde Gazeli'ni okuyor. Şema-i şadi yanınca cilvezadır perdemiz. Pertevi feyzü safa ile ruhşenadır perdemiz. Her dakika bir hayret menazır arz eder, bir temaşa haneyi ibret nümadır perdemiz. Perdemizden ve feyzi hakikat aşikar. Dipnot Şiirin aslında Şem Ağmızdan. parantez içinde 3 nokta dipnot Burada Orhan Veli'nin kısa tuttuğu gazelin eksik kısmı şöyledir. Hiresaz-ı dide ehli dehadır perdemiz. Çeşme dikkat perdemizde zilli mana seyreder. Böyle bir mirat-ı fezadır perdemiz. Dideler ruşen gönüller zevk yap olsun bu şef. İnbisat efza-i bezmi aşinadır perdemiz. Gelse ol çeşme siyahım handeler peyda olur. Cilvegâh-ı şahidi zev küsafadır safadır perdemiz Dipnot Ölçek Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün Sevinç mumu yanınca perdemiz görünme yeridir Perdemiz parantez içinde ilahi mutluluk ve gönül hoşluğunun ışığıyla aydınlıktır Her dakika şaşırtıcı manzaralar gösterir İbret verici bir seyir yeridir perdemiz Mumumuzdan parantez içinde ilahi hakikatin feyizinin ışığı görünür. Perdemiz daha sahiplerinin gözünü kamaştırır. Dikkatli göz perdemizde parantez içinde ilahi anlamın gölgesini seyreder. Perdemiz böyle yüceltici bir aynadır. Bu gece gözler aydın olsun. Gönüller zevk alsın. Perdemiz tanıdıklar topluluğunun iç açıcısıdır. O kara gözlüm. Parantez içinde birinci kara gözlü sevgilim, ikinci kara gözüm. Gelse gülmeler başlar. Perdemiz zev ve safa güzelinin göründüğü yerdir. Bkz. Bakınız. Cevdet Kudret. Kara Göz. 2004 Yapı Kredi Yayınları. Hacimat. Nadanla eder sohbeti, nadanla telezzüz. Divanelerin hem demi divane gerektir. Beyti güzinin asınca iş bu meydanı meserette... ...sözün iptidar eylemeden evvel... ...ben bendeniz, ben hakipayi... ...eli yüzü yummuş, etvarı düzgün... ...hoş sohbet, müsahibeti tatlı. Karagöz, defol oradan, suratlı. hacivat bir yarı vefadarı... ...cefakârı sefakâr olsa... Efendim sahneyi meydana teşrif buyursa, O söylese ben dinlesem, Ben söylesem o dinlese, Yar medet yar, Karagöz, Bekle geliyorum hıyar oğlu hıyar, Hacıvat, Yar bana bir eğlence medet, Karagöz, Ulan hacivat Aşağı gelirsem kafanı patlatırım kerata, Hacivat. Yar, Karagöz, Hacıvat, geliyorum. Hacıvat, yar. Parantez içinde kavga, vuruşma, anlaşılma sözler. Hacıvat, ay, ay, ay, vurma, öldüm. Parantez içinde anlaşılamadı. Karagöz, of, ay, öldüm, bayıldım da çürükmuş mula gibi yerlere yayıldım. Amanin, dı, dı, dı, dı, dı. Kare kare çeşmim, Kelle kulak kafatası kerata, Ulan benimle ne alıp veremediğin vardı, A musibet, Sen karşıma çıkarsın, Sen hacivat, Hacivat, Ayol karagözüm, Vakti şerifin hayırlar olsun, Karagöz, Sinsileni sansarlar bolsun Kerata, Hacivat, Aman karagözüm, Bana vurmanın esbabı mucibesi, Karagöz, Bizim telli hocanın ne esvabı var ne cübbesi kerata. Hacıvat aman karagözüm bana vurma hakkın yok. Karagöz al da şu yumruğu burnuna sok. Orhan Veli işte nihayet barışıyorlar. Barıştıktan sonra da para kazanmaya kalkıyorlar. Parayı nasıl kazanacaklar? Şarkıcılık edelim diyor Hacıvat. Kapı kapı dolaşıp şarkı söyler para toplarız. Eh, kara gözünde aklı yatıyor bu işe. Çıkıyorlar, birinci kapıyı çalıyorlar. Karagöz Tak tak tak tak tak Zenne Hu, kim o? Karagöz Ben o, ben o. Zenne aa, siz kimsiniz ayol? Karagöz Hanım, ben karagözüm. Zenne Ayol yani necisiniz? Karagöz, necis sensin, ağzını topla. Zenne, yani ne iş yaparsınız? Karagöz, efendim kapı kapı dolaşır, şarkı söyler, para toplarız. Zenne, ha dilenci desene aşağı kapıya. Karagöz, Hacıvat aşağı kapıya diyor. Hacıvat, e ee, canım öyle söylenir mi? Efendim yeni şarkılarımız, gazellerimiz, kantolarımız var desene. Karagöz. Ha, sahibi Hacıvat. Hu hanım. Zenne. Hu. Karagöz. Efendim yeni şarkılarımız, gazellerimiz, kantolarımız var. Zenne. Ha şarkıcısınız desene. İyi sizde şey var mı efendim? Açtım yüzünü Talat'ı didarına baktım. Dipnot Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, Bestesi Civan Ağa'ya ait, parantez içinde bazı kaynaklarda Tatyus Efendi'ye ait görünüyor. Curcuna usulünde Hüzzam şarkı. Açtım yüzünü talat-ı dildarına, parantez içinde dildarına baktım. Elce izimle kendimi ateşlere yaktım. Gönlüm bilerek ateşi, parantez içinde düzeh-i hicrana bıraktım. Elce izimle kendimi ateşlere yaktım. Karagöz Hacıvat bu kadın kimyager Hacıvat neden Karagöz baksana yahu açtım donunu talatın idrarına baktım diyor Hacıvat canım öyle söylemiyor Açtım yüzünü talatı didarına baktım Arma efendim diyor yok desene Karagöz ha sahiya yok hanım yok Zenne Peki sizde şey var mı efendim Bak hele Çeşmine Hurşid-i Münevver dediler var mı efendim? Karagöz kaçalım Hacivat. Hacivat neden? Karagöz baksana yahu çeşmenin önünde Hurşite Lüverver vermişler. Dipnot daha sonra Hababam sınıfı uyanıyor filminde de farklı biçimi kullanılan ünlü Ladri dize. Filmde Zühtü Hoca derste ve i hurşid Münevver demişler. Deyince... Öğrencisi inek şabanlar aralarında şöyle bir konuşma geçer. Aman kaçalım hocam. Niye? E ee, Bekçi Hurşit'in eline düverver vermişler. Yakalarsa sizi de vurur, bizi de vurur. Orhan Veli. Ben hafif hafif söylüyorum ama parantez içinde gülüşmeler. Devamı anlaşılamadı. Pek fena olmadı değil mi? Ayrım sonu sayfa 71. Ayrım 5 sayfa 73. Kanık Orhan Veli parantez içinde İstanbul 13 Nisan 1914 İstanbul 14 Kasım 1950 şair varlıkta yayımlanan ilk şiirlerinde Mehmet Ali Sel bazı çevirilerinde Adil Han imzasını kullandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerinden Bando Heyeti Başkanı Mehmet Veli Kanık'ın oğlu yazar Adnan Veli Kanık kardeşidir. Çocukluğu Beykoz, Beşiktaş ve Cihangir semtlerinde geçti. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak başladığı ilkokulu babasının Ankara'ya atanması üzerine Ankara Gazi İlkokulu'nda orta öğrenimini yine yatılı olarak Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladı. Parantez içinde 1928-1932. Lise yıllarında hocaları Ahmet Hamdi Tanpınar, Rıfkı Melül Meriç, Halil Vedat Fıratlı, ve Yahya Sayım Sinanoğlu'nun ilgisini gördü. Bir süre İÜEF İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Parantez içinde 1932-1936. Ankara PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletler Arası Nizamlar Bürosu'nda memur olarak çalıştı. Parantez içinde 1936-1942. Askerlik görevini Gelibolu'da yedek subayı olarak tamamladıktan sonra MEP, Milli Eğitim Bakanlığı tercüme bürosunda çalışmaya başladı. Parantez içinde 1945-1947. Ancak daha sonra kurumda antidemokratik bir hava esmeye başladığını söyleyerek bu görevinden istifa etti. 1 Ocak 1949 tarihinden itibaren 15 günde bir yayımlanan iki sayfalık parantez içinde tek yaprak, yaprak vergisini çıkarmaya başladı. 15 Haziran 1950'ye kadar 27 sayı yayımlanan bu dergi parasal güçlükler nedeniyle yayımlayamaz olunca Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a döndü. Parantez içinde Son Yaprak adlı özel bir sayı arkadaşları tarafından ölümü üzerine yayımlandı. Aynı yılın Kasım ayında bir haftalığına gittiği Ankara'da bir gece belediyenin kablo döşetmek için açtırdığı bir çukura düşerek başından yaralandı. İstanbul'a döndükten sonra bir arkadaşının evinde otururken birdenbire fenalaştı ve kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde 14 Kasım Salı günü beyin kanamasından öldü. Rumeli Hisarı'ndaki aşiyen mezarlığına gömüldü. Varlıkın şiir kadrosu yeni ve genç imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda 4 şiirini okuyacağınız Orhan Veli şimdiye kadar yazılarını hiç neşretmemiş olmasına rağmen olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımız onun ve arkadaşları Oktay Rifat, Melih Cevdet, Mehmet Ali Sel'in şiirimize getirdikleri yeni havayı daha iyi belirtecektir. Parantez içinde Mehmet Ali Sel Orhan Veli'nin ilk şiirlerinde kullandığı imzadır. Daha sonraki şiir ve yazılarını insan, ses, gençlik, küllük, inkılapçı gençlik dergilerinde yayımladı. 1947'den sonra çevreye ağırlık verdi. M.A. Ayvar'ın çıkardığı Hür ve Zincirli Hürriyet adlı gazetelerde eleştiriler, ulusta yolcu notları başlıklı yazılar yayımladı. 1936-1937 arasında yayımladığı şiirlerinde Fransız sembolist şairlerin, Parantez içinde Bodler, Verlin, Rambo ve bu şairlerin etkisinde yazan A. Haşim, A. Heynöda Tampınar, A. M. Dranas ve J. C. S. Tarancı etkisi görülen Orhan Veli, şairliğin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan kafiye ve edife özen gösteren şiirler yazdı. Bu şiirlerinde geçmişi özleyiş, çocukluk anıları, doğa sevgisi, umutsuzluk ve yalnızlık gibi temaları hüzünlü bir lirizm ve kıcı bir dille işledi. Eski biçimde yazılmış olduğu için sağlığında yayınlanan hiçbir kitabına almadığı bu şiirleri yayınladığı tarihten yaklaşık bir yıl gibi kısa bir zaman sonra yeni biçimli ilk şiiri Ağaçı parantez içinde Oktay Rifat'la birlikte yayınladı. Fransız sembolistlerinin etkisinden çabucak kurtularak bir sonraki kuşağın modern ve gerçeküstücü (a. Birattan, p. Elord, p. Supault, j. Superville) şairlerin etkisinde şiirde vezin, kafiye ve söz sanatlarını bırakarak serbest şiire yöneldi. 1941'de liseden arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte ortaklaşa çıkardıkları Garip adlı şiir kitabına A.Bretton tarafından 1924'te kaleme alınmış olan Gerçek Üstücülük Bildirgesinden parantez içinde Manifeste du Surrealism esinlenerek yazdığı imzasız bir ön sözle Türk şiirindeki yenileşme hareketini başlattı. Şiir hakkında düşünceler başlıklı bu ön söz aslında 1939-1940 yıllarında varlıkta yayımladığı şiirden şüpheye davet edecektir. İbaresiyle başlayan kitabın ön sözünde at belirtilmeden hem Nazım Hikmet'in toplumcu şiirine hem de simgeci ve geleneksel hece şiirine karşı çıkan Orhan Veli, şiirin insanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden bir söz sanatı olduğunu Ölçü ve uyağın şiiri yozlaştırdığını, bunun için şairaneliğe sırt çevrilerek yeni araçlar ve yeni yollarla çoğunluğa seslenmek gerektiğini vurguluyordu. Konuşma diline yaslanan bu yeni şiir sokaktaki adamın yaşamına eğilmeli, sözcük hiyerarşisine ve parıltılı sözcüklerin egemenliğine son vermeliydi. Garipin ön sözünde ileri sürülen bu düşünceler ve kitapta yer alan Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'ın dönemin şiir anlayışına taban tabana zıt ve garip şiirleri özellikle eski kalıplara bağlı kalarak yazan şairler, eski şiiri savunan yazarlar ve tutucu kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Garip akımı anlayışı çerçevesinde yazan şairler ve onları savunan diğerleri alay konusu oldular. Örneğin Y.Z.O Ortaç 28 Mart 1940 tarihli Akbaba dergisinde vezin gitti, kafiye gitti, mana gitti. Türk şiirinin Berceste Mısra'yı diye yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Rezaletini alkışladılar. Sanatın darül acizesiyle tımarhanesi el ele verdi. Birkaç mecmuanın sahifesinde saltanat kurdular. Ey Türk gençliği! Sizi bu hayasızlığın suratına tükürmeye davet ediyorum. Sözlerini içeren kışkırtıcı bir yazı yazdı. Ayrıca dönemin toplumcu gerçekçi anlayışı savunan yazarları da garip hareketine uzak durmayı yeğlediler. Garip yayınlanmadan bir yıl önce Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Barener Yeni Edebiyat Dergisi'nde Ali Rıza Takma adıyla yazdığı bir yazıda O.veli, O.rifat ve M.cevdet'i Bob stiller olarak niteledi. Parantez içinde daha sonra Atilla İlhan da garipçileri aynı şekilde niteleyecektir. Ancak şiirdeki bu yenileşme hareketini baştan beri çok büyük bir ilgiyle izleyen Nurullah Ataç'ın koşulsuz desteği geldikten sonra garip akımı Türk şiirini kökten sarsan, etkileyen, giderek de belirleyen bir devrim niteliğine dönüştü.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 Sokakta berber dükkanı ve kahvehane gibi mekanlarda dilden dile dolaşan bir şiir oldu. Orhan Veli başlıca özelliği hemen hemen her türlü süsten arınmış bir yalınlık, içtenlik duyguları olduğu kadar düşünce ve akla da seslenmek olan bu şiirlerinde güzel söyleyişten kaçınarak anlama yöneldi. Beğen ise eski şiirin kurallarıyla belirlenen kalıplaşmış, kısıtlı bir çevreye hitap etmekten yığınlara seslenmeyi seçti. Bu seçiminin doğal sonucu olarak o zamana dek şiire giremeyen birçok sözcük ve günlük yaşayıştan sayısız tip Orhan Veli şiirinde kendine yer buldu. Türk şiirindeki garip akımı ya da birinci yeninin en gönülden destekçisi N. Ataç, Orhan Veli'nin şiirden belagatı konmasının öneminden söz ederken Orhan Veli şiirini bir mucize olarak niteler. Şiiri manası, hayalleri, düşünceleri, duyguları için sevenlere gün oluyor, imreniyorum. Onlar biliyor şiirde ne aradıklarını, ben bilmiyorum. Yalnız ben değil, yeni şiirden hoşlanan hiçbirimiz bilemiyoruz. Neden Orhan Veli'nin şiiri iyi de Orhan Veli gibi yazmaya özenenlerin, onun işlediği konuları işlemeye kalkanların yazdıkları şiirler iyi değil? Bu sırrı hangimiz çözebiliyoruz? Orhan Veli, Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım diyor, hayran oluyorum. Oysa ki bu efkarlanmak sözünü başka nerede görsem beylik bir lakırtı, basmakalıp bir lakırtı diye bir tiksinti geliyor içime. Doğrusu 19. yüzyıl sonuna doğru büyük bir devrim oldu şiirde. Wurley'nin tut belagatı da sıkıver ümünü sözü eski şiiri şu kuralları olan öğretilen, öğrenilen şiiri öldürüverdi. O günden beri şiiri yitirdik, ne olduğunu sezdiğimiz için, bulduğumuz için yitirdik. Anladık ki şiir bir mucizedir, karşılaşınca hayran olduğumuz ama ne olduğunu bir türlü söyleyemediğimiz bir mucize. Onların beğendikleri, sevdikleri hep belagat, yalnız belagat, yeni anlayış sıktı o belagatin ümüğünü. Orhan Veli'nin yolundan gitmek, onun konularını işlemek, onun gibi efkarlanmak demek de belagat. Mucize taklit edilir mi? Turgut Uyer ise Orhan Veli'nin çıkışını şöyle değerlendirir. Orhan Veli'nin ilk ve en önemli özelliği bilindiği gibi şiirde şairhaneliğe karşı açtığı savaştır. Gülü ve bülbülü sürüp çıkarmıştır şiirden. O bu sürüp çıkarma işini büyük bir bilinçle ve gerekçeyle yapıyordu. Yeni bir insan getiriyordu Türk şiirine. Kendi deyişi şiire uzak düşmüş bir insanın şiirini yapıyordu. Küçük insandı bu. Büyük kentlerde çalışan, ezilip horlanan, kıt kanaat geçinen, dünyası ve zevkleri küçük insan. Bir çeşit tevekküle varan dünyayı ve düzeni kabullenmişliği, gündelik küçük alışkanlıklarından vazgeçmezliği, ezilmişliğin verdiği hoşgörüsü ile sevimli bir tip haline gelen küçük insan. Garip'in Oktay Rıfat ve Miliş Evdet'in şiirlerinden ayrı yalnızca kendi şiirlerinin yer aldığı ikinci baskısına yazdığı ön sözde Orhan Veli gerek gariple başlattıkları yenileşme hareketinin değerlendirilmesine yönelik saptamalarında gerekse genel olarak şiir ve kendi şiiri hakkındaki yaklaşımlarında işi ve çabasını evrensel boyutta kavrayışının örneğini verir şiirdeki garip mevhumu üzerine bugün bir yazı yazmaya kalksam herhalde aynı şeyleri yazmam ama bundan dolayı kim beni haksız bulabilir onları beş sene evvel yazmıştım beş sene sonra da aynı şeyleri söyleyecek olduktan sonra ne diye yaşadım o günden ölsem olmaz mıydı parantez içinde üç nokta yazdıkça fark ediyorum garipin müdafasına kalkışmış gibi bir halim var Garipi kimseye karşı değil, kendime karşı müdafaa etmek isterim. Bunun etrafıma hiçe sayışımdan geldiğini de sanmayın. Garipi başkalarından evvel kendime karşı müdafaa etmek isteyişim, ondaki kusurları başkalarından çok kendim bildiğim içindir. Parantez içinde 3 nokta. Bu bahsi derinleştirmek isterdim ama söyleyeceğim sözlerin alimane olmasından korkuyorum. Şiir hakkında alimane olmadan da söylenebilecek sözler var. Fakat garipi yazdığım zaman daha ziyade garipliğin nereden geldiğini düşünmüş. Şiirin kıymetleri üzerinde o kadar durmamıştım. Gerçi o kıymetleri o vakitler pek de bilmiyordum ya. Ama bugün öyle değil. Şiir üzerine hem tecrüben fazla hem bilgim. Genel olarak garipi sürdüren ikinci şiir kitabı Vazgeçemediğim ile Orhan Veli A. Bezirci'ye göre Yalnızca kavgayı değil kendi şiirini de düşünür. Parantez içinde 3 nokta Katı ilkelerden ucun ucun sıyrılmaya Yıkıcılıktan yapıcılığa geçmeye Kendi şiirini estetik yönden daha da geliştirmeye çalışır. Yer yer uyağa başvurur, halk şiirinden yararlanır. Halk şiirini günün beğenisine uydurma yolunda yapılmış bir deneme olarak nitelenen destan gibiden sonra yenisi de garipe bağlanabilecek şiirlerin yanı sıra yeni temalara yöneldiği daha toplumsallaştığı görülür.